Evet öğretmenlerim merhaba. PDR-ÖABT videolarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ki birkaç dakika bir şey söyleyeyim daha sonra devam edeyim. İnanılmaz şekilde mesaj geliyor. Hem benim hocam yayıncılığa hem kişisel olarak Hasan Sanlı benim instagram sayfama. Şöyle öğretmenlerim ee, hocam bildiler ne zaman yayınlanacak, ne zaman çekilecek? Ya bununla ilgili arkadaşlar inanın elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani birden fazla öğretmenimizi bu konuda artık seferber ettik arkadaşlar. Ee, Erdinç Hocam psikoloji danışma kuramları başlığını çekti. Yani 8 tane soruluk çekti arkadaşlar. Ben ise hemen şimdi psikolojiye giriş başlığında 8 tane soruluk kısmı çekeceğim öğretmenlerim. Ardından diğer öğretmenler kanalize olup arkadaşlar. Şubat ayı içerisinde hemen hemen birçoğunu bitirmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Hocam bunları yayın çıkacak mı? yani elimizden geleni yapacağız ama çıkmayabilir arkadaşlar. Yani bu zamanımız ilgili. Çünkü hani her birimizin kendine ait belli başlı yoğun zaman dinleri var. Örneğin ben Antalya'da hem bir KPSS kurum sahibim hem de yeni bir kolej açıyorum arkadaşlar. Bununla uğraşmak durumundayım. Diğer öğretmenlerim keza öyle. Elimizden geleni yapacağız. Yani size olabildiğin destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani arkamızda o kadar konuşulması edilmesine rağmen biz elimizden gelen her şey yapacağımıza en baştan söz verdik ve Yapacağız. Bu nedenle şimdi hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Öğretmenlerim ben size e, psikoloji giriş başlığında anlatacağım. Psikoloji giriş başlığında 8 tane sorumuz çıkıyor arkadaşlar. E, bu 8 tane soru önemli yani az bir soru değil arkadaşlar. E, ki biraz biraz kavramlara aşinasınız. Özellikle eğitim bilimlerinde benzer kavramlar görüyoruz öğretmenlerim. Bunları biraz eklemleye eklemleye biraz daha ilerleteceğiz ve Umarım sonucunda iyi bir sonuç alacağız arkadaşlar. Şimdi ben e, size ne anlatacağım öğretmenlerim? Ben size bir psikolojinin tanımı, psikolojinin amaçları, tarihsel sürecinde psikolojik yaklaşımlardan bahsedeceğim. Araştırma yöntemlerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bunu istatistik başlığında göreceksiniz arkadaşlar. O nedenle hiç burada zaman harcamayacağım. İstatistik başlığında bunu göreceksiniz arkadaşlar. İstatistik Evet bundan bekle psikolojinin alt dalları başında alt dallarını yazacağım birer kelam edeceğim ama sosyal psikoloji ayrı bir yere yer ayıracağım. O ise en son arkadaşlar sosyal psikoloji kavramlarını vermeye çalışacağım. Ardından psikolojinin biyolojik doğasından bahsedeceğiz. Yani bahsettiğimiz sinir sistemidir, nöronlardır, beyin ve hormonların yapısıdır arkadaşlar. Ardından duyum ve uyarıcıdan bahsedeceğiz. Ardından algı ve bilişsel süreçlerde aslında belleklerden söz edeceğim öğretmenlerim. Ardından uyku kavramımız olacak. Ardından zekadan bahsedeceğiz. Stres ve engellemden söz edeceğiz. Ve son da sosyal psikoloji ile konumuzu bitireceğiz öğretmenlerim. Burası toplamda bizim için 8 tane soruyu hallettiğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. O halde bir yerden başlayalım hadi bakalım. Bir. Buyurunuz atalım başlık buyurunuz. Psikolojinin tanımıyla Başlayalım arkadaşlar. Psikolojinin tanımı. Artık bu tanımı ezberledik arkadaşlar. Psikoloji neyi inceliyor? Psikoloji, evet insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır arkadaşlar. Yazalım. İnsan ve hayvan davranışlarını davranışlarını inceleyen bilim daldır arkadaşlar. Bakın öğretmenlerim biraz şöyle bunun içine girelim biraz. Neyi inceliyormuş arkadaşlar? Bunlar aslında davranışları incelermiş. Yani bu davranışlar incelerken bu davranış dediğimiz şey ne acaba? Davranış dediğimiz şey ne acaba? Hatta şöyle yapalım öğretmenlerim. Ben size birkaç daha şey söyleyeyim. Bunların hangisinin davranış olup olmadığını siz bana söyleyin. Gülmek bir davranış mı? Düşünün. Yürümek bir davranış mı? Düşünmek bir davranış mı? Yüzmek bir davranış mı? Antalya'nın geldiğiniz belli olsun. Evet. Hayal etmek bir davranış mı? Hayal kurmak davranış mı? Rüya görmek davranış mı? Rüya görmek davranış mı? Evet. Bununla birlikte arkadaşlar aşık olmak davranış mı? Evet sarhoş olmak davranış mı? yazdım öğretmenlerim. Bunları düşünürken yani gülmek, yürümek, düşünmek, yüzmek, hayal kurmak, rüya görmek, aşık olmak, sarhoş olmak birer davranış mı arkadaşlar? Şöyle birkaç dakikanızı ayıralım şöyle bir. Birkaç dakika üzerinde öğretmenlerim düşünün şöyle ardından ben size hangisinin davranışı olmadığını beraber tasarlayalım arkadaşlar. Düşünün bakalım bir. Evet yani muhtemelen öğretmenlerim yani her biriniz bazılarınız hepsi davranış demiştir. Bazıları hocam rüya görmek, hayal kurmak, aşık olmak değildir demiştir. Hocam sarhoş olmak bizde ilgili bir şeyden davranış değildir gibi şeyler söyleyebilirsiniz öğretmenlerim. Ancak arkadaşlar bunların hepsi ama hepsi arkadaşlar birer davranıştır. Organizmanın işte bu organizmanın her türlü unsuru birer davranıştır. İster doğuştan gelsin ister sonradan kazanırsın, İster geçici olsun bunların hepsi birer davranıştır. Çünkü öğretmenim davranış bizim için, evet doğrudan ya da dolaylı tanımlayalım. Doğrudan ya da dolaylı organizmanın şöyle diyelim dolaylı ölçülebilen diyelim arkadaşlar dolaylı ölçülebilen. Ölçülebilen organizmanın tüm edinleridir. buradan nedenlerden bu bunların hepsi birer davranış olmuştur arkadaşlar. Peki evet, bu davranış dediğimiz şey aslında nasıl oluşur arkadaşlar? Davranış nasıl oluşur? Evet bu sorunun cevabı bir. Organizmaya hareket içeren bir uyarıcı vardır. Uyarıcı sonrasında ortaya bir tepki çıkar arkadaşlar. Tepki başka bir örneği öğretmenleri. Sen beni şöyle bir tek itekledin. Senin o iteklemen uyarıcıydı. İteklemenden dolayı benim bir adım geri gitmem tepkimdi arkadaşlar. Ben de sana buna karşı öğretmenlerim ben de sana tokat atarsam. Bakın ortaya ne geldi? Karşılık meydana geldi. Hatta bu karşılıktan dolayı tokattan dolayı yüzün kızaracak ki bundan sonra ortaya çıkan Tepkinin de bu ne olmuştur arkadaşlar? Bir uyarıcısı niteyi taşımıştır. Öğretmen bir davranış hem uyarıcı ve tepkiden oluşmuşsa bu davranış basit bir davranıştır. Uyarış tepki ve karşılık varsa bununla bu da öğretmenlerin bir karmaşık davranıştır adı ile anılır arkadaşlar. Bununla birlikte öğretmen bu davranışlar nasıl oluşur başlığından sonra benim için ne tür davranışlarım vardır? Bakın arkadaşlar yazalım onda. Ne tür davranışlar vardır? Çok üzerine durmayacağım. Çünkü bunu eğitimde anlattık arkadaşlar. Davranışlardan bir tanesi öğretmenim doğuştan getirilen davranışlardır. Bir tanesi öğretmenlerim geçici davranışlardır. Bir tanesi öğretmenlerim sonradan kazanılan yani öğrenilen davranışlardır. Evet yani doğuştan getirilen davranışlar öğrenilmemiştir. Öğrenilmemiştir. Ne bunlar? Örneğin refleksler, hayatta kalmamı sağlayan basit kas hareketleri, örneğin hayvanlarda bulunan içgüdüler, örneğin insanlarda bulunan içgüdüsel davranışlar benim için doğuştan getiren davranışlardır. Sonradan kazanılan davranışlar ise öğrenilen davranışlardır arkadaşlar. Öğrenilen davranışlardır Ve geçici davranışlar ise Öğretmenlerim bunlar ise bizim için Bir hastalık olabilir Yukarıda yazdığım gibi Sarhoşluk olabilir Hamilelik olabilir Bunlar benim için geçici olan davranışlardır Sonradan kazanılan davranışlar Öğrenilen davranışlardır Örneğin kan gören birinin bayılması Demek ki öğrenmiş Kan gören Birinin bayılması Senin bisikleti sürebilmen, bisikleti sürebilmen bir davranıştır arkadaşlar. Başka böyle karıştırdığınız, evet köpeğin yabancı birini görünce havlaması demek öğrenmiş. Yabancı birini görünce havlaması. Evet bir öğrenilen davranış olmuştur arkadaşlar. Yine hocam damla karışıyorum diyen varsa arkadaşlar Ayşık Hocam'ın öğren psikolojisindeki ilk videosunu izleyerek buradaki biraz daha ayrımı görebilir arkadaşlar. Şimdi psikoloji davranışları inceleyen bilim dalayı ve davranışın ne olduğu üzerine epey konuştum arkadaşlar. Peki psikolojinin amacı ne? Psikolojinin amacı ne? Psikolojinin amacı ne arkadaşlar? Öğretmenlerin psikolojinin amacı bir... Davranışları tanımlamaktır Tanımlama yapmaktır Bir Tanımlama yapmaktır arkadaşlar İki öğretmenlerim Davranışın nedenlerini araştırmaktır Amacı nedenleri araştırır 3 öğretmenlerim Tahminde Yani yordama yapar Tahmin Yordama yapar öğretmenlerin dördüncü amaç ise davranışları kontrol altına almaktır. Kontrol altına almaktır arkadaşlar. Evet bunlar da öğretmenlerin bizim için psikolojinin amaçları başlığında el almış olduğumuz unsurlar olmuştur arkadaşlar. Peki psikoloji öğretmenlerin böyle çok eski bir bilimi Hayır. 19. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir bilimdir. Daha çok yenidir arkadaşlar. Peki ondan önce var mıydı? E vardı neredeydi? Felsefenin içerisinde bir disiplindi. Yani psikoloji arkadaşlar 19. yüzyıla kadar. Evet felsefe içerisinde el alınmış olan bir disiplinken 19. yüzyılda psikoloji bir bilim haline gelmiştir. Peki ne oldu da bilim haline geldi? O halde başlık psikolojinin tarihçesiyle yaklaşımlar. Psikolojinin tarihçesi ya da yaklaşımlar. Üzerine konuşalım öğretmenlerim. Psikolojinin tarihçesi başlığında dedim ki arkadaşlar 19. Yüzüne kadar Yüzüne kadar Psikoloji Felsefe içerisinde bir disiplindi. Peki ne oldu da arkadaşlar? Psikoloji felsefeden ayrıldı. Felsefenin kullandığı yöntemler ile psikoloji kullandığı yöntemler birbirinden tamamen ayrılınca artık psikoloji kendi başına bir bilim haline gelmiştir. Bir defa felsefe bilim değildir arkadaşlar. Peki hocam ne oldu? İlk defa arkadaşlar, ilk defa William Wundt Almanya'nın Leipzig Üniversitesi'nde 1789 üniversite öğretmenleri bir defa yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile psikoloji bilim haline gelmiştir arkadaşlar. O halde yazdım. Evet. William Wundt. Wundt Almanya'nın Leipzig Üniversitesi Üniversitesi'nde üniversitesinde Kurduğu, psikoloji laboratuvarında laboratuvarında yaptığı çalışmalarla psikoloji bilim olmuştur. Bilim olmuştur arkadaşlar. Ve öğretmenlerim bu Wundt'un 1879 yılında arkadaşlar kurmuş olduğu bu laboratuvar ile beraber psikoloji bilimi oldu ve Wundt'un ortaya attığı kuramda ilk psikoloji kuramımız oldu. O da yapısalcı ekol oldu arkadaşlar. O halde Wundt'un Wundt'un ortaya attığı ilk psikoloji yaklaşımı yapısalcıdır. Yapısalcılıktır. Evet. O halde öğretmenlerim hadi bakalım yapısalcı kole anlatarak başlayalım arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Şuraya sileyim. Tekrar tekrar silip durmayayım. Buyurunuz o halde öncelikle yapısalcılık ile başlayalım arkadaşlar. Evet, yapısalcılık öğretmenleri kim tarafından ortaya atılmıştı? William Wundt tarafından ortaya atılan bir kuranda arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Evet, psikolojinin ilk yaklaşımıdır. Psikolojinin ilk yaklaşımıdır. Şu an çok işte olması da yaklaşımıdır. Evet psikolojiyi felsefeden ayırmış yani bilim haline getirmiştir. Psikolojiyi bilim haline getirmiştir. Evet bunda birlikte öğretmenlerim yapısacılar bir defa kalatımcıdır. Kalıtımcıdır. Şimdi öğretmenlerim kalatımcı sözcüğü aslında öyle havadan atılmış bir cümle değil. Bu sözcük şunu ifade ediyor. Bir, kalatımcı olan her kuramcı doğuştan getirilen şeyler olduğunu söyler. Örneğin öğretmenlerim, en temel bildiğimiz Freud'la öyle değil mi? Ne diyor arkadaşlar? Kalıtımcı, doğuştan getirdiğimiz bizim diyor. Evet, yani ide dair arkadaşlar cinsellik ve saldırganlığımız vardır diyor. Daha o ne ifade ediyor bu? kalıtımcılar? doğuştan getirilen bir şey olduğunu ifade eder. Tam tersi Davranışçılar çevrecidir onlar ne diyor tabularasa yani insan zihni boş bir levhadır görüşünü savunuyor Bu nedenle kalıtımcı sözcüğünü gördüğünüz anda aklına şu gelsin bir doğuştan getirilen şeyler vardır İki kalıtımcı olan kuramcı aynı zamanda öğretmenlerin Darwincidir. Peki darvinc demek ne demek şu demek arkadaşlar darvinc demek yaşam doğa dünya her zaman değişim ve dönüşüm halindedir bu değişim ve dövüşüme adaptasyon sağlayan canlılar, mutasyon, adaptasyon sağlayan canlılar hayatta kalır, sağlayamayan canlılar ise türleri yok olan canlı olacaktır. Bakın günümüzde öğretmenlerim birçok canlı türünün yok olduğuna şahit oluyoruz. Bunun nedeni var olan değişime, hızlı değişime, insan el ile yapılan bu tahribata o canlılar adaptasyon sağlayamıyor ve türleri yok olan canlılar oluyor. Bu nedenle adaptasyon sağlayan canlılar ise artık hayatta kan becerisi gelişiyor arkadaşlar. O nedenle kalıtımcı sözcüğünü gördüğünüz yerde canlının temel amacının hayatta kalmak olduğunu bileceksiniz. Darwin'ci olduğunu bileceksiniz. Bunda da bir öğretmenlerim. Yapısalcı kol yani yapısalcılar içe bakış yöntemini kabul etmiştir. İçe bakışı kabul eder. Yani gözde görülen davranışlar değil, içsel süreçler incelenmelidir. Bununla ilk öğretmenlerim, Yapsalcı ekol parçacı mıdır, bütüncül müdür? Bu sorunun cevabı parçacı, yani atom, yani elementçi bir yaklaşım sergilerler. Parçacı, yani atomcu, yani elementçidir. Ele arkadaşlar. Evet bunda Victor öğretmenlerim yapsalcı ekolcüler. Bunlar arkadaşlar evet bilişin öğelerini incelemiştir. Bilişin öğelerini incelemiştir. Bu bilişin öğelerini, Bu bilişin öğelerini inceleyen arkadaşlar ...ne işe yaradığı üzerine değil... ...bilişin öğelerinin... ...ne olduğu üzerine durmuşlardır. Bilişin... ...yapılarının... ...ne olduğu üzerine durmuştur. Ne olduğu üzerine... ...durmuştur. Evet, yap sadece kollu arkadaşlar. Ardından... Yapsalcı ekole karşı ortaya çıkan kuram ise işlevselci kuramlardır. İşlevselcilerdir. İşlevselciler. Yanlış yazdık. Evet. Fonksiyonlarizm. Temsil söylediklerim bunların da değil mi? Bir Amerikan ekolü James ve John Dewey'dir arkadaşlar. Öğretmen işlevselciler bir, bunlar da kalıtımcıdır. Bunlar da canlının temel amacının, canlının temel amacı hayatta kalmak olduğunu söyler. Hayatta kalmaktır der. Yani öğretmen bunlar aslında Darwin'cidir. Bunu ifade etmeye çalıştık burada. Darwin'cidir arkadaşlar. Evet bunda birlikte öğretmenlerim işlevsajlar sahiciler, yapısajlara karşı ortaya çıkmıştır. Yapısajlara karşı ortaya çıkmıştır. Peki yapısajların neyi eleştiriyor gençler? İşte bu neleştiriyor? eleştiriyor? Yan diyor ki evet bilişin öğelerinin ne olduğu benim için önemli değildir. Önemli olan şey ne işe yaradığıdır. O halde yazdığım ne olduğu değil ne olduğu değil ne işe yaradığı ele alınmalıdırlar. E o halde arkadaşlar biz buna pragmatik faydacı pragmatik yaklaşım sergilemiştir diyebiliriz arkadaşlar saygilemiştir. Yani ben bunu şöyle anoloji yapıyorum öğretmenlerim. Yapsaydı biraz daha böyle bir kadına benzetiyorum, affını sığınarak. Evet, işler selsede daha çok böyle bir erkeğe benzetiyorum. Hocam niye öğrendik Şöyle gençler. Yapsaydılar şöyle yapalım, Anoloji yapalım. Diyelim ki bir evimiz var elimizde arkadaşlar. Evimizde elimiz var, evimiz var. Ne kadar tabi resim kötü olsa da, bunu ev gibi düşünün. Evet, Öğretmenim şöyle. Yapsayız da bunu tek tek parça yerler öğretmenlerim, parçacı. İşte pencereni, çatını, kapısıne değil deme, ne. bunların tek tek öğretmenlerim, parçaya, bütün ayrıntıyı indirger. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne arkadaşlar, bütün ayrıntıları ne olduğunu sorular. Ama işte sadece ise daha erkektir. Der ki ya kardeşim boş ver ne olduğunu da bana aha da bunun ne iş yardımını bir söyleyiver der. Bana den ne? Biraz da erkek tarzı olduğunu düşünürüm ben hep arkadaşlar. Evet bir diğer kuramımız ise çok bilinmeyen olgunlaşma kuramıdır. Temsil ise arkadaşlar gözseldir. Bu da bir Alman ekol öğretmenleri. Alman ekolü. Yani bu çok kabul görmüyor ama hatta hiç kabul görmüyor bugünümüzde ama birkaç tane özel şey var. <gülüyor> Göresin çok pardon. Diyor öğretmenlerim bu. Evet, var olan süreci belirleyen tek unsur kaltım dedir arkadaşlar. Belirleyici tek unsur belirleyici tek unsur kalıtımdır der. Yani öğretmenlerim çevre yok saymıştır. Çevreyi yok saymış, salt kalıtımı savunur. Salt kalıtımı savunur arkadaşlar. Bunda bitti öğretmenlerim. Olgunlaş bu kuramisi görsel der ki, ya kardeşim ilgili davranış zamanı geldiğinde kendiliğinden ortaya çıkar derdir. Davranış, zamanı geldiğinde kendiliğinden kendiliğinden ortaya çıkar Evet, öğretmenim oğlum aşkı olanmışız gösterin en önemli şey şu. Dünyada ilk defa arkadaşlar gelişim norm tablosunu yapan adam gösterdir arkadaşlar. Bu önemli. Tezdim. Dünyada Güzel bir abete sorusu olabilir. Dünyada ilk gelişim norm tablosunu yapmıştır. Norm tablosunu yapmıştır arkadaşlar. Hocam bu gelişim norm tablosu ne? Söyleyeyim gençler. Bakın bizler artık bireylerin belli başlı gelişimsel dönemlerde ortaya çıkar özelliklerden bahsederiz. Örnek vereyim. Piag'i deriz. Duyu motor dönemi 0 yaşta bunlar olur deriz. İşlem öncesi 3-7'de bunlar olur deriz. İşte sonlu işlemler 7-11 bunda olur deriz. Soylu işlemler işte bunlar bunlar bunlar bunlar görülür deriz. İşte bu Piag'in yapmış olduğu bir gelişim norm tablosudur arkadaşlar. İşte bunu ilk defa yapan kişi kimmiş öğretmenlerim? Göstermiş. O halde göster tekrar ettim. Dünyada ilk gelişim norm tablosu yapan kişi olmuştur arkadaşlar. Bununla birlikte... Evet, bilimsel çalışmalarda ilk video kayıtlarını kullanan kişi de yine Gösterdir arkadaşlar. Bilimsel çalışmalarda Evet, kayıt video kayıt sistemini kullanmıştır. Kayıt sistemini ilk defa kullanandır. Böyle özelliği var. Yani ilklerin adamı diyebilirsin buna. kullanmıştır arkadaşlar. Göster. Geldik şimdi öğretmenlerim. Evet, davranışçı ekolcülerimize. Davranışçılar. Davranışçılar. Kardeş bunun babası Watson'dır. Tabii Watson'la birlikte kimler var? Biliyorsun Pavlov vardı. Skinner vardı. Değil mi? Watson'ın kankisi Guthrie vardı. Evet bununla birlikte bağ kuramcısı Törnek buraya dahil öğretmenlerim Davranışçılar Davranışçı öğretmenlerim Bir defa evet bunun temel atan kişi John Locke'dur arkadaşlar Yani John Locke yani tablo arasa, Yani insan zihni Boş bir levhadır görüşünü savunur İnsan zihni Boş bir Levhadır Görüşünü Şöyle yapalım buraya Görüşünü Savunur arkadaşlar Yani öğretmen kaltımcı değil Nedir Çevrecidir arkadaşlar Öyle değil mi Kaltımcı değil çevrecidir. Bununla birlikte öğretmenlerim <gülüyor> Davranışçı golcüler Evet bütüncül yaklaşım eleştirmiş Ve parçacı Atomcu elementçi bir yaklaşım Sergilemiştir Atomcudur Evet, içe bakış yöntemini reddetmiştir. İçe bakışı reddetmiştir. İçe bakış yöntemi reddetmesinden dolayı der ki, Gözle görülen davranışlar incelenmelidir der. Gözle görülen davranışlar incelenmelidir der. Evet, uyarıcı tepki bağlarını savunur arkadaşlar. Uyarıcı tepki bağlarını savunur. Bunlar en temel görüşte öğretmenlerim. Ee, biraz da şöyle davranıştan içine girmek istiyorum arkadaşlar çünkü bu temel kavramlar baş çok gelişkin yani. Bütün öğren psikolojisini hatta bütün gelişim psikolojisini buraya dahil etme şansımız olabilir arkadaşlar. O nedenle. Hani eğitimdeki var e, olan kavramları bilmemiz gerekiyor. En azından şöyle bir hatırlatmak mahiyetinde şöyle bir tekrar edelim arkadaşlar. Kim var davranışlardan? Bir tanesi klasik koşullanma vardı. Tepkisel koşullanma. Evet bunlara göre gençler neydi? Organizma pasifti arkadaşlar değil mi? Organizma pasifti. Uyarıcı tepki bağını savunmuştu. Bağını savunmuştu arkadaşlar. Buna göre pekiştirme davranıştan önce verilirdi. Buna göre duygusal ve refleksif davranışlar incelenmesi gerekirdi öğretmenlerim. ele almış olduğu bazı kavramlar şunlardı. Bunlardan bir tanesi ki anlaşacağım bunu. Uyarıcı ve tepkiler anlatmıştı öğretmenlerim. Nötr uyarıcı, koşulsuz uyarıcı, koşullu uyarıcı. Evet koşullu ve koşulsuz tepkiler vardı. Ardından bitişiklik kavramından bahsederler bunlar. Evet ki bitişikliği de kendilerine üç ayırmıştır. İze, eş zamanlı ve gecikmeli koşullanma olmak üzere öğretmenlerim. Evet, üçüncü kavramları geçici koşullanma, temporary koşullanmaydı. Değil mi? Zamana koşullanmaydı. Uyarıcı ortamdan çeksen de belli bir süre daha tepkin devam etmesiydi. Evet, diğer kavramımız zaten pekiştirmeydi. Pekiştirme klasik koşullanmada davranıştan önce gelirdi öğretmenlerim. Ki kendi arasında birinci pekiştireçler ve ikinciler vardı. Birinciler fizyoloji ikinciler ise bizim için öğrenilmiş olanlardı. Bu nedenle birinciler öğretmenim aslında fizyolojik olanlara denk düşerdi. Hatta şöyle söyleyeyim koşulsuz uyarıcıya denk düşerdi. Daha da böyle spesifik konuşalım arkadaşlar. Koşulsuz uyarıcıya. Evet ikinciler ise koşul uyarıcıya denk düşerdi. öğrenilmiş öğretmenlerim. Evet beşinci kavramımız habercilik kavramıydı arkadaşlar. Bu da kendi arasında olumlu habercilik ve olumsuz habercilik vardı. Evet bir şeyin geldiğini ifades olumlu Bir şeyin gittiği bittiği ise Olumsuz habercilikti Durumun olumlu olumsuzluğu bu ilkeyi Etkilemezdi arkadaşlar Hatta aynı uyarıcı hem olumlu Hem de olumsuz olabilirdi arkadaşlar Bir diğer ele almış olduğu kavram biliyorsunuz Sönme kavramıydı Ardından kendiliğinden geri gelme Kavramı vardı arkadaşlar Sönen dersin ortaya çıkması Ardından alışma tepkinin azalması vardı öğretmenlerim. Bir diğer kavramımız Genelleme kavramı vardı ki Buradaki el alınan genelleme öğretmenlerim uyarıcı genellemesiydi. Bakın bunu 2006'da sordular tepki genellemesi diye. Burada ifade ettiğimiz şey uyarıcı genellemesiydi ki Watson'ın ortaya yapmış olduğu bir kavramdı. Watson beyaz tavşandan korktuktan sonra ona benzeyen şeylerden korkmuştu. Yani organizmanın benzer olan uyarıcılara aynı tepki vermesiydi arkadaşlar. Evet ardından genelden sonra ayırt etme kavramı vardı. Önce genelleriz, daha sonra ayırt ederiz demiştik öğretmenlerim. Bu ardından öğretmenlerinde vardı. Duysal ön koşullanma kavramı vardı. Olaydan önceye koşullanmıştık. Ardından üst düzey koşullanma vardı. Dereceye koşullanmaydı değil mi? Üst koşullanma. Olaydan sonraya koşullanmıştık arkadaşlar. Evet bir diğer kavramımız üst düzeye koşullanmanın gerçekleşme sebebi engelleme ya da Ne vardı? Gölgeleme kavramları bulunmaktaydı arkadaşlar. Hocam ben bunları bilmiyorum, karışıyorum diyenler için tekrar eğitim bilimlerinde klasik koşullanma videolarını izlemenizi öneririm arkadaşlar. Yine ayırtamazsan bana yaz Instagram'dan üzerine konuşuruz beraber. Evet bununla birlikte Garcia etkisi vardı arkadaşlar, olumlu stat koşullanması. Neydi, bu bitişikliğe karşı çıkmıştı, çağrışımsal tepki söz konusu öğretmenlerim. Evet öğrenilmiş çaresizlik kavramı vardı arkadaşlar. Öğrenmiş çaresizlik kavramı da buradaydı. Değil mi? Evet kendini gerçekleştiren kehanet kavramı da burada el alınabilir diye ifade etmiştik öğretmenlere. Bununla birlikte öğretmen bir de klasik koşullanma yok etme yöntemleri vardı. Bunlar karşı koşullanmaydı. Evet bunlar sistematik duyarsızlaşmaydı, Karşı karşıya getirmeydi ve itici uyarıcı koşullanma olduğunu ifade etmiştik. Evet bir diğer kavramımız ise edimsel koşullanmaydı öğretmenlere. Edimsel koşullanmada ise organizma pasif değil. Aktifti arkadaşlar hatırlayalım. Evet T U bağını savunmuştu. Psikomotor davranışlar üzerine etkiliydi. Organizma aktif olması için davranış en az bir kere yapmak zorunda olduğundan da grafiğimiz sıfırdan değil birden başlardı. Bu ise sıfırdan başlardı arkadaşlar. Bunun ilgili kavramlarından bir tanesi yoksunluk kavramıydı. Organizmayı harekete geçiren unsurdu. Ardından kademeli yaklaşma kavramıydı arkadaşlar. Bu da kendi arasında biçimlendirme, zincirleme ve tersine zincirlemeydi. Kademeli yaklaşma. Evet. Ardından ne kavramız vardı? Pekiştirme kavramımız vardı. Pekiştirmenin her türlüsü iyidir, candır demiştik. Bunun bir tanesi olumlu pekiştirme. Diğeri de olumsuz pekiştirmeydi. Olumlu pekiştirme istenilen şey ortam eklenmişti. istenmeyen şey ortamdan çıkarmış, Oh be demişti. Olumsuz pekiştirmeydi arkadaşlar. Evet. Ardından pekiştireşler vardı öğretmenlerim. Pekiştireşler de kendi arasında yine olumlu pekiştireçler hoşa giden şeyler ve olumsuz pekiştireçler vardı. Hoşa gitmeyen şeyler. Olumlularda kendi arasında birinci fizyolojik olan ikinci öğrenilmişti. Olumsuzlar kendi arasında birinci ve ikinci evet, fizyolojik ve öğrenilmiş olanlardı arkadaşlar. Hatta bunları kendilerine simgesel maddi, etkinlik, duygusal pekiştireçler diye ikinci ayırt etmiştik öğretmenlerim. Evet ardından sönme kavramımız vardı. Sönme kavramı içerisinde sönme bir sürü arttı davranış sömme patlaması vardı. Evet bir diğer kavramımız öğretmenlerim ne vardı? Topografyada değişim vardı. Yani başka bir davranış ortaya çıkarsa topografya değişmadığını vermiştir vermiştik arkadaşlar. Evet sönme kavramından sonra yine aynı pekişini kullanması alışmaya sebep olurdu. Değil mi? Bununla birlikte öğretmenlerim alışkanlık kavramız yine burada yer almaktaydı arkadaşlar. Evet ardından bir diğer kavramımız öğretmenlerim edimsel koşullanmada ne vardı? Batıl davranış vardı. Ne vardı öğretmenlerim? Piramak ilkesi vardı. Büyük anne kuralıydı. Ne vardı? Koşullanma vardı arkadaşlar. Kendisi anlaşabilirdi. Bununla birlikte ceza kavramı vardı. Ceza kavramında öğretmenim ne vardı bizim için? Bir, birinci tip ceza vardı. Bir de 2. tip ceza vardı öğretmenlerim. Birinci cezada hoşa gitmeye şey ortam eklenmiş, maruz bıraktık. İstenilen şey ortamı çıkarılması mahrum bırakmada ikinci ceza olduğunu ifade etmiştik öğretmenlerim. Bir de pekiştirme tarifelerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlar da bizim için şöyle kısaca edimsel koçlarımın kavramları olduğunu ifade ettik öğretmenlerim. Evet tekrardan sonra devam ediyorum öğretmenlerim. Davranışçı ekolojilerden sonra davranışçılara karşı çıkan tamamen davranışlarla taban tabana zıt olan kuramımız. Önce anlatayım o da bilissel kuramdır arkadaşlar. Bilisselciler değil mi? Hemen yazalım. Bilisselciler. Evet. Öğretmen bilisselciler ise taban tamana davranışlarla zıttır. Yani davranışçılar çevre diyor. Bu kalıtım diyor arkadaşlar. Kalıtımcıdır. Davranışçılar parça diyor. Bu bütüncül bir yaklaşım sergilemiştir. Geç dağıt. bütüncüldür arkadaşlar. Evet. Davranışçılar içe bakış yöntemi reddediyor. Hayır diyor. İçe bakış yöntemi savunulmalıdır diyor. İçe bakışı savunurlar arkadaşlar. Yani bizler içsel süreçleri anlamlandırma süreçlerini ele almalıyız diyeceklerdir. Herkesin dünyası aynı değildir. Herkesin olayları değerlendirme süreci aynı değildir arkadaşlar. Düşünsene şimdi beraber gittik beraber bir konsey Kimin konseri olsun arkadaşlar? Diyelim ki Beethoven dinliyoruz. Evet, dinlerken senin hissettiklerinle anlamlandırdıkların ile benimki aynı mıdır? Değildir arkadaşlar. İşte bu da bunu ifade eder. Ve Evet, bununla birlikte öğretmenlerim bilişselciler neyle almıştır? Bunlar bellekleri algıları algıları ele almıştır arkadaşlar. Değil mi? Evet, bilişselce kimler vardı? Bir Gestalt ekolü vardı öğretmenlerim, değil mi? Bir de bilgiyi işleme kuramı, en bilindik öğrenme kuramları. Tabii ki de burada Piaget e de bir bilişselcidir arkadaşlar. Bilişsel yaklaşımda. Bakın şöyle öğretmenlerim bunu bilin. Şimdi kalıtımcı olmasıyla yapısalcıların kalıtımcı olması benzer yanıdır. İçe bakış kabul etmesiyle içe bakış kabul etmesi benzer yanıdır arkadaşlar. Ancak bunlar bütüncül bir yaklaşım savunurken arkadaşlar davranışçılar ile yapısalcılar atomcu bir yaklaşım sergilemiştir. Yani öğretmenlerim bu Bilisselcilerin yapısalcılarını ayıran özelliğidir. Evet ikisi de benzer özellidir arkadaşlar. Yapısalcılar ile davranışların da tek benzer yanı ikisinin de atomcu bir yaklaşım sergilemesi olmuştur arkadaşlar. Bilisselcilerin üzerine daha duracağız çünkü ilerleyen konularda bilişsel süreçler bellek ve algı başlığımız var. Orada biraz daha bunu açmaya çalıştık öğretmenlerim. Şimdi gelelim. Evet psikolojik kuran Freud arkadaşlar. Psikolojik kuram, Freud'un kuram öğretmenlerim. Artık bunu biliyorsunuz ki Erdinç Hocam da psikolojik danışma kuramları başlığında Freud'la diğer danışma kuramlarından bahsetti arkadaşlar. Freud'a göre insan doğuştan neydi? Kötüydü. Yıkıcıdır. Yıkıcıdır arkadaşlar. Bununla birlikte öğretmenlerim kalıtımcıdır. Kalıtımcıdır. Kalıtımcıdır. Evet, yani doğuştan gelen şeyler vardı. İdimiz böldür mesela. Evet, bunda bir de Evet, Freud çocukluk yaşantısını önemser. Yaşantısını önemser. Evet, daha çok kişilik üzerine durmuştur. Durmuştur. El almış olduğu 3 tane kuramı var. Neydi bunlar? Bir yapısal kuram vardı arkadaşlar anlatmayacağım çünkü anlatıldı artık bunlar. Evet, iç ego ve süper ego arkadaşlar. Ardından topografik kuram vardı ele almış olduğu. Burada isimler vardı. Bir bilinç vardı. Bilinç. 2 ön bilinç vardı. Ve erişilemeyen bölge ise bilinç dışıydı arkadaşlar. Evet ardından psikoseksüel kuramımız vardı. Burada ise dönemlerimiz vardı öğretmenim. Neydi bunlar? Oral dönemimiz, anal dönemimiz, artık durmuyorum bunun üzerine, fallik dönem, gizli, latent dönem vardı arkadaşlar. Ve soncusu da genital dönemdi. Ele almıştı. Bir de öğretmenlerim savunma mekanizmalarında ele almıştı arkadaşlar. Evet, bunlar da evet, tarihsel süreçte ele alınan kuramlardan bazı olmuştur. Şimdi geldik Freud'dan sonra bir diğer kuramımız arkadaşlar o da ne olsun? Psikolojik kurama karşı humanizm olsun arkadaşlar, humanizm. Şöyle de sileyim. Diğer ismi insancılık kuram. Diğer ismi danışandan hız alan kuramdır arkadaşlar. Ee, bunu isterseniz bir sonraki videomuzda devam edelim. Çünkü zamanımız epey oldu. Ben de biraz yoruldum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde humanizm ile devam edebiliriz. Hoşçakalın.